hükmünü reddedecek kimse yok yeryüzünde. وَلَا مُعَقِّبَ لُحُكْمِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لُحُكْمِهِ demek وَلَا مُؤَخِّرَ لِحُكْمِهِ Allah Azze ve Celle'nin hükmünü tehir edecek. Muakkibe, muakhira. Tehir edecek ya da bozacak yani. Bozacak kimse yok. Ee, kaza ikiye ayrılıyor. Bir, kazayı mübrem var. Bir de kazayı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 Buhara halkı zaharal fesad fil ber ve'l behr bima nasi Şimdi yapılan bu fitnenin cezasıdır bu diyor. He? Bu fitnenin fesadın cezasıdır. Artık bu kazay mübrem oldu diyor. Dua bunu gidermez. Talebeleriyle beraber meydana iniyor. Moğol askerleriyle savaşırken şehit düşüyor. Şehit düştüğünde elinde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 Yani zahirde, batındaki bütün delillerle bunlara iman ettik. Âmenna bizâlike küllihi, tamamına iman ettik. Peki nasıl? Ve <gülüyor> eykenna, yakin derecesinde iman ettik ki, enne küllen min Bütün bunlar O'nun katındandır. Yani O'nun dilemesiyle Bütün bunlar, hidayet, dalalet, efendim, galibiyet, mağlubiyet, yenilgi, masiyet, isyan ne oluyorsa yeryüzünde hepsi Allah Azze ve Celle'nin iradesi dahilinde oluyor. Kul küllün min endillah. Her şey onun iradesi, onun tasarrufu ile oluyor. Peki yakın kelimesi eykanna ifal babından bu. Ee, Sülâsızı yakine ne demek? yekinel mau.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 Yeryüzünde ne kadar ideolog var. hepsini getirseler Allah Resulü Aleyhisselam yok deseler, beni de paramparça yapsalar, Medine'nin kumlarına savursalar her hücrem ayak izlerinde toplanacak. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyecek. İman, yakin derecesinde bir iman. Ve kezalike nuru İbrahim'e melekutü's semavati vel ard ve minel mukinin. Hani En'am suresindeki ayet-i kerime İbrahim aleyhisselama önce babasının dalaletini gösterdi. Değil mi? Ve izkâle İbrahimü le ebihi âzer. Sonra altında ve kezâheleke nur-i İbrahim'e melekûtes semâvâti vel ard. Yer ve göklerin melekûtunu, mülkünü gösterdik. Neden? ve li yekûne minel mûkinîn delillerden de imana gitsin. Görsün kim yaptı bunları. İbrahim inanıyor. Ama bir de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 Orada nakulul kavl demiştik. Nerede başlıyor? Naqulu fi tauhidillahi mu'takidin bi taufikillahi inna Allah vahidun la shareekale. Buldunuz en başlarda. Yani toplum etne bakın. Ee, efendim orada girişten sonra inna Allah vahidun la shareekale. Şöyle toplu metin olarak beş satır sonra yani metin üst üste olursa اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ Orada demiştik ki kalenin makulul kavli budur buradan başlıyor Allah azze ve celle He, e, tek vahiddir e, tektir demiştik لَا eşi benzeri yok şimdi imanın ikinci cüzüne geldi bu cümleyi nereye atfediyor oraya buldunuz Olamadınız? Metinden bakın, metinden. Eh, üçüncü satır. Orada innellahe vahidun vardı. Şimdi bunu oraya atfediyor. Enne olmayacak, inne olacak. Ve inne Muhammeden abduhul Mustafa ve nebiyyuhul muştebe ve resuluhul murtada ve innehu khatemul enbiya ve imamul etkiya ve seyyidul murselin ve habibu rabbil alamin ve kullu da'wati nubuwwatin ba'da nubuwwatihi faghayy wa hawa wa huwal mabu'u ila ammeti'l cinni wa kaffatil vara bil diye sonra kuran hakimin mahluk olmasına geçiyor bunu da hangi cümleye? O yine oraya atfediyor. Yani cümle cümle İslam'ın esaslar, imanın esaslarını anlatıyor. Önce neyi anlattı? Allah Azze ve Celle imanı anlattı. Şimdi Kelime-i Tevhid'in ikinci cüzüne geldi. Nedir o? La Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Yani diyorlar ki ne diyorlar? La ilahe illallah diyen cennete girer. Girebilir mi kardeşim? Giremez. Niye giremez? Çünkü çünkü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 o Hristiyanlar kafir oldu diyor. Şimdi bir hadis-i şerif söyleyeyim ise bununla alakalı. Müslüm'ün rivayeti. Bu hadis-i şerifi yazalım. An-ı Ebi Hureyre'te radıyallahu an Evet. Vellezî Muhammedin ü Muhammedin biyedih Vellezî Nefs-u Muhammedin biyedi. La yesma'u bi'e. La yesma'u bi'e. Ahadun. Min hadihil ummeh. La yesma'u bi'e. Ahadun min hadihil Yahudiyun wa la nasraniyun Yahudiyun wa la nasraniyun thumma yamutu Summa yamutu yu'min bima ursiltu bihi ve lem yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar illa kana min ashabin nar An Abi Hurayra radıyallahu an baştan okuyorum An Abi Hurayra radıyallahu an Vellezî nefsü Muhammedin bi yedi Vellezî nefsü Muhammedin bi yedi La yu'minu bi e ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wa la nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin-nar Tam yazan var mı? He Peki, vallazi <gülüyor> <gülüyor> nafsu Muhammedin biyedi, bi yadi la yasma bi la yasma bi tamam Vallahi, نفس محمدin biyde, la yismagu bi, ahdun min hazihi alim, yehudi, vla nasrani, evet, sonra, thumma yamutu, vlam yuemin bima uruselte bihi, illa kane min ashabin nahr, imam müslim, illa kane min ashabin nahr, illa kane min ashabin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 La yasma'u bi ahadun min hadihi'l umma. Bu ümmetten beni duyan hiç kimse yok ki. La yasma'u bi ahadun min hadihi'l umma. İki türlü ümmet var. Bir ümmeti davet var, ümmeti icabet var. Müslümanlar ümmeti icabettir. İslam'a icabet ettiler. Gayr-müslimler ümmeti davettir. Peki buradaki hangi ümmeti kastediyor efendimiz? Ümmeti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 Ölüyor sonra. Thümme yemutu şu kadar zaman yaşıyor. İslam'ı duymuş. Ölüyor bu adam. Velem yu'min billedî urusiltu bihi. Billedî urusiltu bihi ne demek? İslam. Benim gönderildiğim bu dine iman etmeden öldü bu adam. Cümle haliye. Thümme yemutu hangi cümle haliye? Velem yu'min cümlesi. Thümme yemutu velem yu'min billedî urusiltu bihi. Yani gönderildiğim bu dine iman etmeden ölüyor bu adam efendim. Ve summa yamutu summa yamutu ve lem yu'min billadi ursiltu. İkisi de mevsule olur ama billadi yazın siz. Öle ma'ı ma yazdırdım. O da gene isim olur ama elledi yazın. Eee çünkü ma Gayru akil içindir.'' ellediği ukala içindir.'' ''Akil içindir.'' ''Ma men yerinde kullanılır.'' Ee, ''Efendim bazen tahkir için kullanılır.'' ''Efendim bu aklı yok, hayvanlaşmıştır.'' ''O manada kullanılır.'' Ya da orada zikrettiğiniz yerde gayru akiller, cansı, akılsız varlıklar akıllardan daha çoktur.'' ''Talip cihetiyle kullanılır.'' ''Başka manalarda kullanılır.'' Ee, ''Ma ellediği yerinde.''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 Yahudi yada Nasrani, sonra yemüte ve onun Allah'ın kutsal kitabı olan Kitabını bilmesi için onu kutsal kitabı olan Kitabını bilmesi için onu kutsal kitabı olan Kitabını bilmesi için onu kutsal kitabı olan Kitabını bilmesi için onu ve kitabı olan Kitabını bilmesi için onu kutsal kitabı olan Kitabını bilmesi için onu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 Başka ne diyoruz? Naqulu mu'takidinen bi taufikillah ve inna Muhammedan ha ve inna Muhammedan aleyhissalatu vesselam Mustafa. Abduhu Abdullah'ı. Önce neyi getiriyor? Kulluğu getiriyor. Risaleti getirmiyor. Neden? E, onu efendimiz aleyhisselamı insanlar kul gibi görmezlerse, kulluğun dışına çıkarırlarsa e, o zaman ona da ihanet ederler. İslam'a da ihanet ederler. Tevhide şirki bulaştırırlar. Hz. İsa'nın ilk sözü neydi? <gülüyor> Kale inni abdullah. Değil mi? Kale inni abdullah. Hani annesi diyor sorun ona. O konuşsun diyor. Meryem suresinin 30. ayeti. Kale inni abdullah ataniyel kitabe ve cealeni nebiye. Beşikte konuşuyordu. Yani aslında onları ikaz ediyor. Beni ilah yapmayın bak ben mucizelerime bakıp da bana farklı e, duruşlar vermeyin demişti İsa Aleyhisselam. Onun için e, Keyme-i Tevhid'de de önce ne diyoruz? Abduhu ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulü. Peki Abduhul Mustafa. Keyfel Abd yani nasıl bir kul? Mustafa seçilmiş. Ha? Alemden seçti değil mi? Seçe, seçe, seçe hadis-i şerifte diyor. En son Efendimiz Aleyhisselam'ı seçiyor. Abduhul Mustafa ve nebiyyuhu ve onun nebisi nasıl? El-Muştaba. Muştaba Müştaba da seçilmiş demek ki ne? Ve Murta'da. Murta'da. elledi radıyallahu anhu bir risaleti. Allah'ın risaletine razı olduğu seçilmiş peygamber.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 Akli deliller nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Akli deliller ne? Mu'zeler. Değil mi? Mu'cizeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mu'cize. Mu'cize, karşıdakini, muhatabı, benzerini getirmekten aciz bırakan. Sonundaki tane ta'sıdır? Ta mubahala ta'sıdır. Ta değil mi? Mubala, mu'cize, tüm, yu'alak. Ta'i ne var orada? Merbuta var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 Israr neticesinde Allah'ı dayatıyorlar. Mesela gidiyorsun birisine diyorsun ki başbakana, cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanıysan yap şunu diyorsun. Ya yani Orada bir edep var değil mi? Cumhurbaşkanlığına girince işte orada kapıda bir albay var. Albay e, hemen tekmil veriyor falan geldi diyor. Oğlu bile gelse herhalde diyor öyle bir protokol var orada. Yani oranın bir kural kaidesi var. Şimdi orada size böyle bir konuşma yaptırırlar mı?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 O kadar var ki, bak şimdi burada bir kitap var. Hangisi? Şu. Nubu ve kitabı. Nubu ve bir literatürdür. Bu getirdiğim Ebu Naim'in kitabıdır. Ebu Naim'in Delail'in nubuvvesidir. Beyhakim var, çok alimlerin var. Bunlar muhaddistir, büyük muhaddistirdir. Mesela içinde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeler var. Senetleriyle beraber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 li amri jawadi li amri jawadi iz tasikhul qawa'imu alim da wa lam tashkuk bi anna muhammeden rasulun bi burhanin faman za yuqawimu uzun devam ediyor şimdi bütün bunların olduğu kitap bu delail kitabı ama bu kardeşlerim tabi kabul etmezler hadis kabul etmezler onlara ne getirmek lazım kuran-ı kerimden delil peki ilk defa Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan başka mucizesi olmadığını kim söylüyor? Abduh söylüyor, Muhammed Abduh. Ne zaman söylüyor? Mısır'da, İngilizler işgal edince. Diyor ki, tefsir-ü cüz-i var Muhammed Abduh'un. Tefsir-ü cüz-i ammesinde Fil suresini anlatırken, efendim diyor gökten,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 İnşallah hepsinin Arapçasını okursunuz. Okuyamazsanız bile bilmiyorum tercümeleri nasıldır. İstifade edin. Şimdi burada mucizeyi anlatıyor. ile alakalı şu kitapla birlikte değerlendirin. Bu kitapta kimin? Mustafa Sabri Efendi'nin tokatlı Mustafa Sabri Efendi. Son Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi'nin ana kitabı, başyapıdı. La yemut olan eseri, Mavkıful Akli, وَالْعِلْمِ وَالْعَالَمْ مِنْ وَعِبَادِهِ الْمُرْسَل۪ينَ Peki, ve وَالْعَالَمْ min رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Şimdi bu da mevkif. Dört cüzdür, iki cilttir. Dört cüzdür, iki cilttir. Şimdi bunun dördüncü cüzünde mucizeyi anlatıyor Mustafa Sabri Efendi. Neden mucizeyi anlatıyor? Çünkü Mısır'da, bunu getirmedim herhalde, heykelin bir kitabı çıkıyor, heykel hayat Muhammed diye. hayat Muhammed'te Muhammed'de heykel mucizeleri inkar ediyor. Yok diyor Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'den başka mucizesi yok diyor. Sonra Ezher Şeyhi efendim o da e, benzer şeyleri söylüyor. Merahi, tefsiri de var. Merak'i de benzer şeyleri söylüyor. Ezher'in kadrosunu değiştiriyorlar. Mucizeleri inkar eden adamları getiriyorlar. Merak'i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 La ilmi ve felsefe, ilim ve felsefe ışığında Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı akli bütün muzeleri inkar ediyorlar, bütün muzeleri. Şimdi peki kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın e, muzesi var mı yok diyorlar ya? Peki şöyle bir bakın şimdi, hemen hızlı hızlı bakın, bunları yazın çünkü önünüze çok adam gelecek. Bu mucizeleri inkar edecekler. Ali İmran Suresi 13. Ayet-i Kerime, sayfa 51. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ف۪ي فِيَتَيْنِ الْتَقَثَى فِيَتُمْ تُقَاتُلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَعْيَ الْعَيْنِ Şimdi, وَاُخْرَى كَافِرَةٌ İki ordu, biri Allah yoluna cihad ediyor, biri kafir, diğeri kafir. يَرَوْ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 فَلَمْ taktuluhum, وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلُهُمْ Sayfa başı. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Attığında sen atmadın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَا Allah attı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç toprak aldı, aldı, müşriklerin yüzüne attı. Her toprak insanların gözüne isabet ettiyse kim isabet ettiriyor? Allah Teala. Mucize değil mi? Hıh? وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى هeme arka sayfayı çevirin arka bir önceki sayfa iz tesrisun rabbekum efendimiz bedirde elini kaldırdı yalvarıyor ne diyor Allah ne buyuruyor Allahumme entehlik hadi'l isabatu felen tu'bada fi'l ard abada şu bir avuç Müslüman burada şehit olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimseler kalmayacak diye yalvarıyor. Peki iz tessevitu na rabbukum festeja Allah icabet ediyor Müslümanların yakarışına. Ha enni mumidukum bi elfi min al murdifi nasıl yardım ediyor? Bin melekle. Bin melek gelmesi bedire.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 veya mustemir daim, devam eden bir sihirdir diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mucize istiyorlar, mübarek kaldırıyor, ay yarılıyor. Onlar ne diyorlar? Devamına bakın, siyaksi bakına bakacaksınız ya. Ve in yarav âyeten, onlar bir mucize görseler, yu'ridu, yüz çevirirler, ve yakulu sihrun mustemirrun, bitmeyen sihirleri Muhammed'in diyorlar.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 Ay tutulması zannetmişlerdir. Nereden bilsinler ki? Mekke'de bir peygamber var. Onun muhizesi. Ama kardeşim sen Müslümansan. E, gel abri o zaman. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetleri bir mana. Ver bakalım meleklerin gelişine. Bu ayetlere sonra Rum suresine gelin. E, 21. cüzde Rum suresi. sayfa 404 Elif mim gulibetur fi min Şimdi İran Bizans savaşında Hristiyan olan Rumlar yeniliyor. Elif lam mim gulibetur rum fi adnal ard min ba'd galabihim sayglibun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 Rumlar kazanmış mıdır? E kazanmıştır. Mucize değil mi kardeşim bu? Aaa işte bütün bunları niye inkar ediyorlar? Yani siz emperyalizmaya ey alem-i teslim olmadan başka çaren yok diyor sana. Göklerin kapısı açılacak. Bedir'de olduğu gibi melekler gelecek. Hamas'a yardım edecekler. E, efendim ötekilere yardım edecekler. Ya bu ümmet... Haçlı belalarını aşmadı mı kardeşim? He? Moğol belalarını aşmadı mı bu ümmet? Arnav Tombey öyle diyor. Bir daha bu ümmet ayağa kalkamaz diyorlardı. Ama Müslümanlar bütün bu bentleri yıkıp tarumar ettiler. Haberneke diyor ki eğer bu din Allah'ın dini olmasaydı Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri aşıp